Rabb zettni ı̧lma ve fehma ve alḥqni bil ı̧salhiin. İsmi Allah, la yı̧zr ma ı̧smi şeyı̧n fil ı̧rdi ve fil ı̧smâ. Vahve ı̧simiğül Muhterem kardeşlerim, bu akşamki konumuz ikram etmek, insanlara, kolu komşuya, misafire ikram etmek oruçluya ikram etmek ve yine ailemize, çevremize, kolu komşuya irşat ve davette bulunmak bu konularla ilgili sohbet olacak Teala. Allah cümlemizi her türlü hayırda muvaffak eylesin her türlü şerden muhafaza buyursun Değerli kardeşlerim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir oruçluyu bir oruçluya iftar verirse onun iftarını açmasına bir şey takdim ederse bir yiyecek, bir içecek o oruçlunun almış olduğu sevap kadar sevabı alır. O oruçlunun da sevabından herhangi bir şey eksilmez. Buyuruyor. Dolayısıyla yardımlaşma dini olan İslam dini Ramazan ayında gerek sadakalarla, gerek zekatla, gerek fıtır sadakasıyla, gerek oruçluyu İftar ettirme programlarıyla sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik eden bir dindir. Dolayısıyla her mümin elinden geldiği kadar iftar programlarına iştirak etmeli. İftar programları düzenleyen çeşitli kuruluşlara maddi olarak bir katkı sağlayarak oradaki bir takım oruçluların iftarlarını açacakları erzakı erzakın bedelini ödemiş olmalı ve bu şekilde onlara, onları iftar ettirmiş olmalı ve bu şekilde onların sevaplarına nail olmalı. Ramazan ayında yapılması gereken Hayır kapılarından, ecir kapılarından önemli bir tanesi de oruçluyu iftar ettirmektir. Bu konuda ülkemizde birçok dernek, vakıf, bazı kurumlar e, iftar programları, iftar çadırları kurarak iftar programları düzenlemektedirler. Allah hepsinin ecrini bol bol versin. Bu programlara katılanlara ecirlerini, sevaplarını bol bol versin değerli kardeşlerim. Yine yolcunun ihtiyaçlarını gidermek, yolda olan insanı eve davet ederek yedirmek, içirmek, onun istirahat etmesini sağlamak da önemli bir ecir kapısıdır, sevap kapısıdır değerli kardeşlerim. Herkese yetimlere, dullara, fakirlere, fukaraya yardım etmek önemli bir ecir kapısıdır. Şimdilerde özellikle ülkemizde fazla sıkıntı olmasa da gerek Suriye'de, gerek Arakan'da ve gerekse dünyanın çeşitli İslam ülkelerinde Müslümanlar, kargaşa içerisindeler. Bir açlık, bir sefalet, bir yoksulluk içerisindeler. Meydana gelen iç savaşlar, kargaşalar insanların arazilerini ekip biçmelerine engel olmakta ve bu şekilde insanlar iaşelerini sağlayamamaktadırlar. Böyle durumlarda özellikle Uzaklarda da olsalar bütün müminler o mümin kardeşlerinden mesuldürler ve ellerinden gelen yardımı oralara ulaştırmak zorundadırlar. Bu bir mesuliyettir, bu bir görevdir ve allah Teala o kardeşlerimizin bu durumundan bizleri de sorumlu tutmaktadır. Ve hesaba çekileceğiz Bugün Suriye için Arıkan için veya diğer Problem yaşayan İslam beldelerinde Müslüman kardeşlerimiz için Ne yaptık ne takdim ettik Bir dua Bir yardım maddi manevi Bir yardım edebildik mi Bunlardan Hesaba çekileceğiz Elimizdeki imkanlardan Hesaba çekileceğiz Ülkemizde Yardım kuruluşları var hamdolsun. Bu yardım kuruluşları, yardımsever kardeşlerimizin yardımlarını bu ülkede yetimlere, yoksullara, dullara, aciz olan insanlara, yaşlı olan insanlara iaşe imkanı sunmak suretiyle bizim adımıza, bizim ecir ve sevap almamız için gayret sarf eden, Kurumlar, kuruluşlar, yardım kurumları, kuruluşları, dernekleri bulunmaktadır. Bunlara elimizden geldiği kadar destek sunarak bir yerde Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah'ım ben de karınca kadarınca bir şeyler takdim etmiştir diyebilelim. Eğer bunu diyemiyor isek o zaman çok zor durumda kalırız. Allah-u Teala bizlere nimet vererek bizleri onurlandırdı, şereflendirdi, bizlere kıymet verdi, değer verdi. Ama bu durum bizim diğer mümin kardeşlerimizi unutmamız manasına gelmez. Unutacağımız manasına gelmez. Eğer unutursak değerli kardeşleri bu takdirde Allahu Teala bize olan nimetini her an alabilir. Yaşamakta olduğumuz güven ortamını, huzur ortamını, maddi ve manevi olarak refah ortamını içimizden, elimizden çekip alabilir, toplumumuzdan çekip alabilir. Çünkü komşuya karşı duyarsız olmak bir ceza gerektirir. Bu ceza Allah korusun nimetlerin, güven ortamının, huzur ortamının elimizden alınması şeklinde bir ceza olarak bize dönebilir. O yüzden dönmesin diye ceza gelmesin diye en azından oradaki kardeşlerimiz nimetlensinler onlar da yüzleri gülsün onların da Kursaklarından bir lokma ekmek geçsin. Zaten onlar ya abilerini, ya babalarını, ya kardeşlerini, ya eşleri, dostlarını bu kargaşa ortamında şehit vermişlerdir. Onlar bunun acısını bir taraftan yaşarken diğer taraftan ortalıkta kalan çocuklar, yetimler, dullar, kadınlar perişan durumdadırlar onların iyaşesini sağlayacak temin edecek erkekler öldürülmüştür ve bu insanlar bizlerden bir yardım beklemektedirler biz onların seslerini bugün televizyonlar aracılığıyla, radyolar aracılığıyla duymaktayız görmekteyiz yemek başında, sofra başında, masa başında çayımızı yudumlarken haberleri dinlerken o kardeşlerimizin o feryadını, o acılarını görmekteyiz. O feryada, o acılara karşı müminler kayıtsız, şartsız kalamaz. Kalmamalıdır. Çünkü ancak müminler kardeştir. Müminler kardeştir. Müminler kardeş ise kardeşlik hukukunu korumalıdırlar. Birbirlerinin dertlerine, problemlerine çare aramalıdırlar yoksa bu nimetlerin şükrü eda edilmez değerli kardeşlerim yani Allah bize birçok nimet verdi ya Rabbi sana hamd olsun demekle biz bu nimetlerin hakkının şükrünü ödeyemeyiz ne yapacağız nimetlerin şükrü zekatla ödenir zekatı vereceğiz sadakamızı vereceğiz Nimetlerin şükrü, kolu komşunun ihtiyacını gidermek, fakir fukaranın ihtiyacını gidermek uzaklarda da olsalar, başka komşu ülkelerimizde de, Müslüman beldelerde, ülkelerde veya azınlık olarak başka memleketlerde bulunmuş olsalar da, bizler o kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına, Allah'ın bize vermiş olduğu miktardan bir kısmını onlara göndermek suretiyle bu nimetlerin şükrünü eda etme imkanı bulabiliriz. Böyle olur şükür. Vererek olur. Bir kısmını vererek olur. Zekat o yüzden temizlenek manasına gelmektedir. Zekat malı temizleyen bir verme olayıdır. Neden? Malımız kirli midir? Malımız kirli değildir. Ancak değerli kardeşlerim ne vardır? Malımızda fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibi olan insanların hakkı vardır, hukuku var. Biz bu hakkı, hukuku malımızdan çıkarmadıkça o hak, o hukuk o malda kalmaktadır. Biz onu harcadığımız zaman Fakirin fukaranın hakkını harcamış Olmaktayız değerli kardeşlerim Evet O yüzden Özellikle bu Ramazan ayında Zekatımızı Vermemiz lazım Sadakalarımızı vermemiz lazım Şu komşu ülkelerimizde Müslüman bellelerde Meydana gelen Bu Sıkıntılar içinde Elimizden gelen yardımı göstermemiz lazım. Bugün ülkemizde birçok kurumlar var. Bu kurumlar bizim yardımlarımızı gerek Arakan'a gerek Suriye'ye göndermektedirler. Biz bunu yaptığımızda değerli kardeşlerim malımızın şükrünü yerine getirmiş oluruz. Yarın ahirette Allah katında hesaba çekildiğimizde malımızdan hesaba çekildiğimizde Değerli kardeşlerim, en azından verecek olduğumuz bir cevap olur. Vermiş olduğumuz bu mallar ahirette bizler için şefaatçi olurlar. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu maldan infak ediyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu maldan infak ediyoruz. Bu malın sahibi biz değiliz. Malın sahibi Allah'tır. Buğdayı yaratan Allah'tır. Ekmeği yaratan Allah'tır. Bütün nebatatı, bütün nimetleri yaratan Allah'tır. Bize veren Allah'tır. Elimize veriyor, hizmetimize sunuyor. Değerli kardeşlerim, biz de tutuyoruz, hiç böyle vermiyoruz veya çok az veriyoruz. Bu da yakışık almıyor. Müslüman böyle olmaz. Müslüman böyle olmaz. Bak, Kurtuluş Savaşı'nda Bakınız Kurtuluş Savaşı'nda Çuvallarla altınlar geldi Hindistan'dan Afganistan'dan, Pakistan'dan Çuvallarla Çünkü o kadınlar Kollarından bilezikleri sıyırıp attılar Ellerinden yüzükleri Boyunlarından gerdanlıklarını Zincirlerini Altınlarını sıyırıp attılar Çuvallara doldurup Türkiye'ye gönderdiler. Neden? Dediler ki Osmanlı Hilafet Merkezi İstanbul işgal altındayken biz mümin kadınlar olarak, mümine kadınlar olarak bu altınları kolumuzda, parmağımızda, boynumuzda taşıyamayız. Bu bir büyük bir ardır bizim için. Dediler. Değerli kardeşlerim. Şimdi bizim 80 sene önce yaşadığımızı 90 sene önce yaşadığımızı yaşadığımız sıkıntıları bugün Suriye yaşıyor. Bugün efendim aynı sıkıntıları Arakan yaşıyor veya başka bakıyorsunuz bir Bosna Ersek yaşıyor, bir Kosova yaşıyor, bir efendim Makedonya yaşıyor, bir Çeçenistan yaşıyor, bir efendim Doğu Türkistan'da hala problemler. Yani problemler böyle dönüp dolaşıyor. Biz hamdolsun ülke olarak Kurtuluş Savaşı'ndan bu tarafa bir güven ortamı içerisindeyiz. Ama Allah'ın bizi neyle imtihan edeceğini, yarın neler olacağını bilemeyiz. Allah korusun, yarın ne doğacağını ne olacağını bilemeyiz. Gelişmeler nasıl olur, ne türden olur, bunları kestirmek mümkün değil. O yüzden bugün yardım edersek, yarın yardım almaya hak kazanırız. Bugün yardım edersek, öldüğümüzde vermiş olduğumuz bu mallar bizim şefaatçimiz olur değerli kardeşlerim. Yoksa bu mallar bizim aleyhimizde şahitlik ederler de kendimizi kurtaramayız. Kendi malımızla kendimizi tehlikeye atmış oluruz ateşe atmış oluruz değerli kardeşlerim bugün bu gece işleyecek olduğumuz diğer bir konu da davet irşat konusu değerli kardeşlerim bu konuya sık sık temas ediyoruz ve sık sık temas edeceğiz çünkü çok ihtiyacımız var değerli kardeşlerim insan oğlu cahil doğar. İnsanoğlu cahil doğar. Biz onun beyin dağarcığını ona vermiş olduğumuz eğitimle şekillendiririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kullu benu benu, benu ademe yüledü ala fitrah bütün Adem oğlu fıtrat üzerine doğar. Yani içinde Allah inancı vardır. Fıtri olarak tevhid inancı vardır. Ebavahuma yehudanihi au yunsiranihi au Ancak fıtrat üzerine tertemiz doğan çocuğun annesi babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. Demek ki verilen eğitimle temiz fıtratlara sahip olan çocuklarımız kötü anne babanın elinde dinsiz yetiştirmekte. Ya Hristiyan olmakta, ya Yahudi olmakta, ya da Mecusi olmakta. Şimdi bizim ülkemizde böyle bir şey var mı yok mu diye soru sorsak ya mecusi falan yok nereden çıktı mecusi falan Yahudi de yok Hristiyan da yok biz böyle bir şey yapmıyoruz diyebiliriz ancak değerli kardeşlerim çocuğuna Allah'ı tanıtmayan çocuğuna kıbleyi tanıtmayan çocuğuna namazı niyazı peygamberi tanıtmayan her anne baba çocuğunu İslam dininden mahrum bırakmak suretiyle Çocuğunu heva, heves dininin cehaletinde bırakmaktadır. Yani illaki mecusi olması, Hristiyan olması, Yahudi olmasına gerek yok. Eğer bir çocuk ona verilen yanlış eğitimden dolayı bir Hristiyan gibi yaşarsa, Hristiyan gibi olmuştur. Bir Yahudi gibi yaşarsa, Yahudi gibi olmuştur. Bir mecusi gibi yaşarsa, mecusi gibi olmuştur. Dolayısıyla Müslümanca yaşamayan her fert Müslümanca yaşamayan her fert adı ne olursa olsun başka şekillerde yaşamaktadır. Bu başka şekiller, başka yanlış itikatlar, yanlış yaşantılar, yanlış inançlar ve dinler Allah katında makbul değildir. Eğer bir anne baba Çocuğuna dini eğitimi Veremiyor ise Çocuğu müslümanca Yetiştiremiyor ise Çok büyük sorumluluk altındadır Çok büyük mesuliyet altındadır Bu çocuktan Hesaba çekilecektir Bu çocuğun dinsiz olarak Veya dinden uzak olarak Yetişmesine sebep Olduğundan dolayı veya buna göz yumduğundan Dolayı gerçekten Hesaba çekilecekti ve bu hesabın altında ezilecekti. Dolayısıyla değerli kardeşlerim çocuklarımıza ev, emrimiz altında olan insanlara dini en güzel şekilde öğretmek, en güzel şekilde dini yaşam konusunda onlara en güzel örnekliği sunmak, en güzel şekilde onlara örnek olmak zorundayız değerli kardeşlerim. En güzel örnekliği onlara sunmak zorundayız. Eğer bir baba derse ki veya anne tamam ben dinimizi seviyorum bu çocuğumun da dinini öğrenmesini istiyorum ancak ben bunu bilmiyorum. Dini ben bilmiyorum. Dediği zaman o zaman bu görevi dini eğitim veren kurumlara bırakacak ve çocuğunu bu kurumlarda okutmak suretiyle çocuğun dini eğitim almasını sağlayacaktır. Dini eğitim almadığı zaman bir çocuk namazı, niyazı, orucu, zekatı nereden bilsin? Gusülünü, abdestini nereden bilsin? Taharetini nereden bilsin? O yüzden yetişiyor mesela gençlerimiz. 18 yaşında delikanlı daha cünüplük ne demek bilmiyor, gusül abdesti nasıl alınır bilmiyor, namaz abdesti nasıl alınır bilmiyor. Yani bildiği yok, bir şey bildiği yok. ve bunun mesuliyeti kimde değerli kardeşlerim? Bunun mesuliyeti bu çocuğu yetiştiren anne babada bu çocuğu yetiştiren çevrede orada bilir kişi kim varsa hepsinin bunda bir mesuliyeti var. O yüzden defalarca hadisi okuduk yine okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men ra'am minkum munkaran" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Kim içinizden yanlış bir fiil, yanlış bir söz, yanlış bir davranış görürse onu eliyle düzeltsin. فَاِلَّمْ يَسْطَطِعْ فَبِلِسَانِهِ Onu eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa onu diliyle düzeltsin. فَاِلَّمْ يَسْطَطِعْ ve وَذَٰلِكَ أَفْعَفُ الْا۪يمَانِ Eğer onu eliyle de düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle de düzeltmiyor düzeltmeye gücü yetmiyorsa o fiilden kalbiyle buz etsin ve oradan uzaklaşsın o günah ortamını terk etsin yüzünü ekşitsin razı olmadığını memnun olmadığını göstererek oradan ayrılsın ki onu gören kişi bu adam bu fiilden hoşlanmadı bu fiili bu sözü bu davranışı bu olayı sevmedi ve derhal buradan ayrılmak istedi ve ve tepkisini koydu desin. ama derse ki ya ben ne yapabilirim bir kişi Bu adamlar toplanmışlar, içiyorlar. Şöyle yanlarında oturayım. Bunlar benim akraba mesela. Yanlarında oturayım ne olacakmış? Ben ben içmem ama onlar içsinler. O onlar içerken baksa bunlar nasıl bardak vuruyor birbirlerine? nasıl nara atıyor, onlarla beraber onlara bakarak gülüyorsa onlarla, onlara bakarak seviniyorsa onlarla onlarla e, o oyuna, eğlenceye dahil oluyorsa o fiini işlemiş gibi olur. Uzak olacak oradan. Kalkıp Günah olan yerde şer olan yerde Allah'a isyanlık olan yerde bir Müslüman ya onu düzeltecek eliyle, ya diliyle düzeltecek, ya da bunlara bunların ikisine de gücü yetmiyorsa o mekandan nemnuniyetsiz olduğunu belli etmek suretiyle derhal ayrılacak protesto edecek. Protesto edecek. Mesela adam hacı tövbe etmiş, sakal da bırakmış, güzel, iyi ama ama bir düğüne derler çağrılıyor. Orada kızlarla erkekleri karıştırıp affedersiniz dans ettiriyorlar. Böyle bakıyor. E, olmadı şimdi yani. Bu tövbeye yakışan bir durum değil. Ne o acı için, ne o hoca için, ne efendim sıradan bir müslüman için orada şer yapılırken onları seyretmek doğru değil. Haramdır. Caiz değildir. İsyan çarlığa destek olmaktır. Günaha destek olmaktır. Günaha bakarak günahı desteklemek caiz değildir. Günah görünce, isyankarlık görünce haram bir fiil yapıldığı zaman orada gülünürse, oynanırsa o durumdan memnuniyet duyduğumuzu gösteren herhangi bir fiil herhangi bir davranış içerisinde olursak değerli kardeşlerim o fiili yapmış gibi oluruz. O yüzden bu gibi yerlerde olayı Elimizle düzeltebiliyorsak düzelteceğiz, dilimizle düzeltebiliyorsak dilimizle düzelteceğiz. Bunların ikisini de yapamıyorsak en azından protesto edeceğiz. Memnuniyetsiz olduğumuzu, memnun olmadığımızı, razı olmadığımızı göstermek suretiyle oradan ayrılacağız. Gittik bir düğüne efendim şer, dans, kadın, kız, karışık ne yapacağız? Akrabamız gittik düğüne ne yapmamız lazım? Kardeşim Allah hayırlı mübarek etsin. Bana müsaade. Ben burada fazla kalamam. Değip çekip gideceksin. Niye? Ya babalık amca dayı. Niye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? E evladım duramam. Sen öyle bir düğün yapıyorsun ki burada Allah'a isyan var. Burada Allah'a isyan varken nasıl ben bu isyana ortak olurum evladım? Hadi bana eyvallah. Allah hayırlı mübarek etsin. Diyeceksin ayrılacaksın ki o çocuk da o genç o, o kişi kimse artık anlasın ki ha toplum buna prim vermiyor. Benim dayım üzülüyor. Benim amcam üzülüyor. Benim köyün muhtarı üzülüyor. Köyün imamı üzülüyor. mahallenin imamı üzülüyor. Mahallenin müezzini üzülüyor. Müftümüz darılıyor. Ya bunları bunları desteklemiyor diyecek ki bir dahaki programa ayağını denk alacak. Bir daha yapmış olduğu düğüne derneğe ayağını denk alacak. Değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İlimiz bu kadar dönüyor, fazla dönmüyor. Bu meseleler tabi çok önemli meseleler. Biz de çok farkında değiliz yani. Aslında Kürsü'de olan insanlar olarak çok farkında değiliz. Biz de çok farkında değiliz. Ama meseleler aslında şöyle düşündüğümüz zaman çok derin meseleler. Acı meseleler değerli kardeşlerim. Allah cümlemize selamet versin. Allah cümlemizi cümlemize hidayet yollarını göstersin. Cümlemizi isyankarlıktan, günahtan, her türlü şerden muhafaza buyursun. Allah -u Teala kılmış olduğunuz oruçları, kılmış olduğunuz namazları, teravih namazlarınızı kabul eylesin. Wa ahudawana alhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve